Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Kazdağlarında Dağları'nda altın araması için 350 bin ağacı kesen Kanadalı şirketin izinlerinin iptal edildiği açıklandı. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, ''Anlayamadığımız nokta konteynerlerin çıkarılması için neden bir yıl süre veriliyor?'' Biz alanın acilen rehabilite edilmesini istiyoruz dedi. Çevreci avukat İsmail Hakkı Atal şirketin bu alanı kendisi para harcayarak rehabilite etmek zorunda. Kamu kaynaklarından, vatandaşın ödediği vergilerden çıkmaması gerekiyor diye konuştu. Çanakkale'de Kaz Dağları'nda altın arayan Kanadalı şirketin yerli taşeronunun izinlerinin iptal edildiği açıklandı. CİMER'e yapılan başvuruya verilen yanıt şunlar söylendi. Kurumumuz ile ilgili firma arasında yapılan bir protokol bulunmamakta. İzin iptalleri yapıldı, söz konusu alanda iş makinesi bulunmamakta, sadece konteyner var. İlgili alanda firmanın izinleri iptal edildiğinden saha idaremiz tasarrufuna geçmiştir. Ayrıca bu alanın bütçe ve ödenekler dahilinde planlaması yapılmakta. Maden şirketinin ruhsatı 13 Ekim 2019'da bitmiş ve bir daha yenilenmemişti. Orman Genel Müdürlüğü de CİMER'den yapılan başvuruya verilen yanıta göre şirketin izinlerini geri almış oldu. Gelişmiş Milletler Çevre Programı ve Ortak Kuruluşu RAP tarafından üretilen Gıda Atık Endeksi raporuna göre 2019 yılında satılan 930 milyon tondan fazla gıda atık kutularına gitti. Çiftliklerde ve tedarik zincirlerinde de gıdaların kaybolması genel olarak gıdanın 3'te 1'inin asla yenmediğini gösteriyor. Çalışma şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı gıda atığı veri toplama, analiz ve modellemeyi temsil ediyor ve ülkelere, kaybı doğrudan bir şekilde ölçmek için bir metodoloji sunuyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, iklim değişikliği, doğa ve biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik ve atıklarla mücadele konusunda ciddileşmek istiyorsak, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, hükümetler ve vatandaşlar gıda israfını azaltmak için üzerlerine düşeni yapmalı dedi. Gıda israfı çoğunlukla zengin ülkeleri etkileyen bir sorun olarak düşünülse de, en yoksul ülkelerde veriler yeterli olmamasına rağmen rapor tüm ülkelerde şaşırtıcı şekilde benzer atık seviyelerinin bulunduğunu ortaya koydu. Rapora göre küresel sera gazı emisyonlarının %8 ila 10'nun yenmemiş gıdalarla ilişkili olduğuna işaret eden bu durumun önemli çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri var. Anderson diyor ki gıda ısrafının azaltılması sera gazı emisyonlarını azaltacak arazi dönüşümü ve kirlilik yoluyla doğanın tahribatını yavaşlatacak, gıdanın varlığını arttıracak ve böylece açlığı azaltacak ve küresel durgunluk zamanında ekonomik tasarruf sağlayacak, dedi. İzmir'in Seferihisar'ın Kavakdere Baraj Gölü çevresinde 42 bin fidan ekilerek bir bal ormanı oluşturuldu. Yaklaşık 4 kilometrelik kıyı şeridine yapılan dikimde, Bal üretiminin kolaylıkla gerçekleştirebilmesini sağlayacak fidanlar tercih edildi. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen projede önce alan dozerle dikime hazır hale getirildi. Daha sonra da lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, akasya gibi fidanlar dikildi. Seferisar Yerel Gazetesi Yener Haberler'in aktardığına göre bal ormanlarının uygulanmasındaki ekibin çok sıkı çalıştığını söylemiş İzmir Orman Bölge Müdürü. Zafer Derince diyor ki bal ormanlarının kurulması ile bozuk alanların miktarı azaltıldı. Bitki örtüsünün artmasıyla da toprak erozyon başta olmak üzere diğer çevre felaketlerine karşı da korundu. Ayrıca bal arılarının yapacağı tozlaşma sayesinde gülüç çeşitlik de korunuyor. Yöre halkına gelir kaynağı oluşturulan bal ormanları ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Kurulan bal ormanlarıyla orman köylüleri tekrar arıcılık faaliyetine başlayacak. Bu sayede bal üretiminde Önemli artışlar sağlanacak dedi. Pasifik okyanusundaki Midway Adası'nda 70 yaşındaki dünyanın en yaşlı albatros kuşu Wisdom geçtiğimiz günlerde 40. yavrusunu dünyaya getirdi. 40. yavrusunu dünyaya getirmesinin ardından açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Yaban Hayatı Koruma Derneği yetkilileri doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Yani yumurtadan çıkmış. Dönüşü sadece her yerdeki kuş severlere ilham vermekle kalmıyor, aynı zamanda bu zarif deniz kuşlarının gelecekte hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları habitatları nasıl koruyabileceğimizde daha iyi anlamamızda yardımcı oluyor dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılı Şubat ayı sıcaklık ortalamasının 1981-2010 normallerine göre Mukayesesini içeren bir analiz hazırlandı yani karşılaştırıldı. 2021 yılı Şubat ayında ortalama sıcaklıklar bazı şehirlerde mevsim normallerinin civarında ama ortalama sıcaklıklar yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini arttırdığını gösteren raporlara göre uzun yıllar Şubat ayı ortalama sıcaklığı 3,4 derece iken 2021 Şubat ayı 6.2 derece ölçüldü. Buna göre 2021 Şubat ayında uzun yıllar ortalamasına göre 2.8 derecelik sıcaklık artışı var. Geçen yıl 4.9 derece ölçülen Şubat ayına göre ise bu yıl Şubat ayında ortalama sıcaklık artışı 1.3 derece. Aylık ortalama sıcaklık tablosuna göre 1981-2010 uzun yıllar ortalaması Ocak ayında 2.7 derece iken